1663 numaralı konu İbn Abbas'ın öğrettiği dua Evet heybetli ve kahrından korkulan bir sultanla karşılaştığın zaman şöyle de Allahu ekber Allahu ekber Allah bütün yarattıklarından daha güçlüdür Allah benim korktuğumdan sakındığımdan daha güçlüdür kendisinden başka ilah olmayan Allah'a sığınıyorum yedi göğü tutan izni olmadan arz'a düşmesine mani alan Allah'a sığınırım Allahım Korktuğum kimsenin, cin veya insan alan yardımcılarının şerrinden sana sığınıyorum, ey Allah'ım, beni onların şerrinden koruyucu ol, senin senan çok yücedir, koruyuculuğuna sığınan, sağlam bir kaleye sığınmış olur, sen ortaktan münezzehsin, senden başka ilah yoktur.